Kâl Allâhû Taâlâ fi Kitâbi Al-Karîm ve lâm tırda ânkil yâdûdû ve lâm nâsarâ hatta tettâbî gamilte rûn ây. Sallâtû Allah Resûlû Al-Aşrâtû iman sancarlas açtılar Onun üzerine İslam armasını koydular. O sancağın altında farklı ırklara, farklı milletlere mensup olan insanları cem ettiler, bir araya getirdiler. O sancağın altında, ilimde, fikirde, aksiyonda destanlar yazdılar. Bu milletin son defa Çanakkale'deki destanı o Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın açtığı iman İslam sancağının altında kazanılan bir zaferdir. Küfür İslam sancağının azametini görünce, onu herkesten daha iyi kuvvetini, kudretini takdir edince, mücadelenin şeklini, mücadelenin formatını değiştirdiler. Dediler ki bu hilalle hac arasındaki bir savaş değil. Onlar tarihte kaldılar, geçmişte kaldılar. Bundan böyle yapılacak savaşlar dünyanın istikrarı. Bunun için kıtalar ötesinden kalktılar. alem İslam'a geldiler, Bağdat'a geldiler. İslam şehirlerine bombalar yağdırdılar. Anneleri, çocuksuz, genç kadınları eşsiz bıraktılar, vurdular gittiler. Savaşın adını değiştirdiler ama yine aynısını yaptılar. Fakat bunlar savaşın adını değiştirdiğinden karşılarında bilmek için Hazreti Muhammed'in sancağını açamadı. Bu imanın sancağıdır, İslam'ın sancağıdır. Bunun altında Selahaddin'e Elyübiler, Huzuş Arslanlar, Albaşlanlar dessan yazdı Muhammed'in bayrağıdır diyemedi. Çünkü onlar mücadelenin adını değiştirdiler. Fakat bu kadarla kalmadılar. Bu mücadeleyi kültüre, bu mücadeleyi sanata, edebiyata, aksiyona taşıdılar. O cephelerden de uldular Hümeti İslam'a. Düşünün tahayyül ediniz, işgal olduları mahallenize gelse, evinize girseler, seccadenizi alsalar, Kur'an-ı alsalar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini alsalar, onları seler, etseler, buna teşebbüs etseler, kızınızın başörtüsüne elini mananıza, cesaretinize göre karşılarınla durun şahaneci ve alır mücadele edersiniz. Fakat bunlar semer yola hazırladılar. Onları sinemaya aktardılar. senin bundan haberin yok. Kızınla, oğlunla oturdun bu işgal sahnelerini seyretsin. Soruyorum size kardeşlerim. O dizi Sanat dediler, kıyafet dediler. Oraya bir kadın koydular, Türk dizisi dediler, kadınları çıkardılar. Fahişeleri topladılar adına sanatçı dediler, ekrana getirdiler. Şimdi onların kız çocukları izliyor. Sırtlarında çuval var, çuvalın içinde kocaman bir müzik aleti. Gündüz okula gidiyor dizide akşam konservatuvara kızları da sabah evden çıkıyorlar. Sırtlarında kocaman bir çuval çuval taşıyorlar. Içinde saz var. Hazreti Muhammed'in hayatında saz var mı? Hazreti Muhammed'in öğrettiği, yetiştirdiği kadınların hayatında kadınlar erkekler aynı mecliste oturur ergenin var mı kardeşim? Sen Müslümansın. O halde bu dizi nasıl senin dizin olabilir? Seni işgal ettiklerini sana hissettirmeme adına bunu yaptılar. Bayram dediler, işgal etseler bir İslam ülkesini, sonra deseler ki bu Hristiyanların bayramı, yarın hepimiz soplanacak gürlüz ya da gece, bu bayram için bir tören hazırlanacak, siz de orada olacaksınız. İsyan edersiniz. Ben Müslümanım, Neden Hristiyan bayramı kutlayayım diyeceksiniz. Fakat, Şurada birkaç akşam kaldı. Müslümanlar hazırlık yapıyorlar. Hristiyan bayramlarını kutlayacaklar. Hazreti İsa'nın doğuşunu kutlayacaklar. Siz Müslüman değil misiniz? Bu televizyonlar Müslümanların ülkesinde yayın yapmıyorlar mı? Madem sizin ekran gücünüz var, kaliteniz var. Neden var. Şu adam hırsız deseler, onun yanında oturmaz, ondan nefret edersin. Ondan uzak durursun. Ama şimdi yılbaşı gecesine hazırlık var. Hakkari'de bir baba. inşaattan ayrılıyor ya da Tekirdağ'da, Mardin'de ya da Trabzon'da, Samsun'da. İşinden ayrılıyor, yer niyesini almış. Çocuklar evden çıkarken çikolata istemişler. Eşi zeytin istemiş, feynin istemiş. Milli piyan, piyangonun olduğu yerden geçiyor. Piyangocuyu görüyor, yavrusunun çikolata parasıyla piyango alıyor. Kumar ölüyor yani. Evde çocukları ekmek bekliyor, ekmek parasıyla piyango alıyor. Şimdi bu piyangonun çekilişini yapacaklar. On binlerce insan para verecek. Yetim yavru ekmek parasını verecek. İnşaattan temizlik görevlisi o parasını verecek. Onları bir havuzda toplayacakla sonra birkaç kişiye da yetim yavrumu piyangoyla parasını alacaklar. On kişiye yüz kişiye dağıtacaklar. Senin imanın nasıl buna sessiz kalabilir? Nasıl tepkisiz kalabilirsiniz? Evinizi işgal etseler bu düşmandır diye şahadeti göz alıyorsunuz. Fakat evinizi televizyonla işgal ettiler. Çocuğunuzun zihnini, aklını, fikrini işgal ettiler. Neden sessiz kalıyor? Neden onlara iltifat ediyorsun? Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki: "La tetba'unna min qablikum şibran bi şibrin ve dirâ'an bi dirâ'in hattâ elkeseru fî Siz sizden önce yaşayan milletlerin kültürüne, düşüncesine, örfüne Onların sanatına o kadar bağlanacaksınız ki karış karış onların peşinden gideceksiniz. Zira zira onların izini takip edeceksiniz. Hatta onlar bir kertenkelinin deliğine girseler düşünmeyecek siz de o kertenkelinin deliğine gireceksiniz. bu burada iffet yok, burada iman yok, burada ahlak yok, burada namus yok demeyecek. Onların kertenkelinin deliğini takip edeceksiniz. Asal kiram kulna. Âl-Yahud ve'n-Nasara. Ya Resulallah. Bunlar Yahudiler, bunlar Hristiyanlar mı? Biz onların izini mi takip edeceğiz? Buyurdular ki: "Kala femen? Başka kim olabilir? Sen doğru söyledin ya Resulallah." Asal kiram hayret etmişlerdi. Kul innel huda huda Allah. Yol Hazreti Muhammed Sen doğru söylediğim, Biz senin yollarını bıraktık. Yazın eline Kur'an-ı Kerim'i alıp imam kardeşime Kur'an okumaya giden Müslüman kızı akşam okuldan çıkınca sırtına bir çuval alır, çuvalın içine sazı koyar konservatuvara gider. Biz seni, senin yolunu terk ettik ya Resulallah. Kardeşim kul inne hudallahi huvel huda. Yol Allah Hazreti Muhammed'in yoludur. Ashab-ı kiramın izzetine, imanına sahip olunuz. İki tane sancak var. O sancaklar kıyamete kadar değişmeyecek. Biri Hazreti Muhammed'in sancağı. Onun altında toplanırsanız albaşan olursunuz, Fatih olursunuz, Zerahaddin yürüyor olursunuz. Öteki küfrün sancağı o sancakla geçmeyecek. El <gülüyor> alemin ahsenel kelam